Rahim, Kadir Suresi Mekke'de nazil olan surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden beşe kadar doğrusu biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rab'larının izniyle her iş için iner de iner. O tan yeri ağırıncaya kadar bir selamettir. Rabbimiz Spano Kuvveti'yle Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdiğini haber veriyor ki bu Kur'an'da gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Suhan Suresinde Bu gece Kadir Gecesi ve bu gecede Ramazan ayı içerisinde bulunmuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Kadir Gecesini arama imandan da demiş. Kim Kadir Gecesini iman ve ihlasla ibadet ederek geçirirse geçmiş günahları bağışlanır, buyurmuştur melekler ve ruh o gece Rab'ların izniyle her iş için iner bu gecenin bereketi çok olduğundan dolayı o gecede melekler yeryüzüne inerler, de, inerler. melekler inerken beraberinde bereket ve rahmet de iner nitekim Kur'an okunduğu zaman melekler yeryüzüne iner vitil halkasını çöpe çevre kuşatır ve samimiyetle ilim talep eden kimseye saygı için kanatlarını ererler. Ruha gelince bununla kastedilen Cibril'dir. O Tan ağrıncaya kadar melekler inmeye devam eder ve daha sonra hepsi birlikte göğe yükselirler. Kadir Gecesi ile alakalı gelen rivayetlere baktığımızda o Ramazan'ın son 10 günün tek olan gecelerinde aranacak bir gündür. Allah onları Ramazan gününün bereketine o Kadir gecesine erişen sanlı kulların arasına bizleri de koysun. Ve o Kadir gecesinin faziletinden bizleri de faziletlendirsin. Günahı affolan rahmetiyle cennete giren, cennette cemalini görenlerden bizlere de iletiyoruz. Elhamdülillahirrahmanirrahim.